Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikte <gülüyor> kalmamız yerden devam eder inşallah. Sevim Dincel Esselamu Aleyküm hocam demiş, yandaki arkadaşlar selam demiş. Sorumun cevabını aldım. Aynı dediğin gibi yüreğimde bir sevgi var. Demek ki Allah seviyormuş beni. Teşekkür ederim demiş efendim. Öğrettiğin için birinci sorum bir sohbetinde namazın kazası olmaz. Zamanında kılacaksın demiştin Ama kılmadığım namazlarımızı Kaza diye kılıyoruz Hocam 100 yılda gelen Allah'ın gönderdiği alim misiniz? Çünkü Kur'an yorumların Ve sohbetlerin Sözlerin bir, bamba bir bambaşka Çok hoca dinledim Senin sohbetin Başka hocam demiş efendim Mahallemizde yardım kampanyası Başlattık kaç kişiye yardım ettik Yardımlarımızın adı Hayra Davet hocam şu an sizi dinliyorum, hayırlı sorular demiş efendim. Allah razı olsun. Allah her hayırın karşılığını verendir. İnsanlara en hayırlı olan, insanların en hayırlısıdır buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İnşallah o hayra davet etmeye devam ediyoruz. Hayri işlemeye devam ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Kılamadığımız namazları gaza diye kılabiliriz, ee, yalnız vaktinde kılınan namazın yerine geçmez, ee, onu öyle yapmakla ee, aynı zamanda gönül itibariyle de mutmain olma meselesi vardır. En azından Rabbinden af dileme, magfilet dileme, özür dileme yerine geçer, gayet güzel olur öyle, ee, o da doğrudur, güzeldir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam, Allah her yüzyılda bir dinini yenileyen bir alim gönderir. Bu alim Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın varisidir. Sadece zahiri ilmi değil, manevi ilme sahiptir aynı zamanda. Yani hem zahiri hem batini ilme sahiptir. Onu yeniler. Bununla beraber o tek başına değillir yalnız. Ona bir de yardım edenler vardır. İşi hep beraber yaparlar. Hepsi aynı şeye davet eder, aynı şeyi söyler. Nasıl ki Resul-i Efendimiz Aleyhissalatu vesselam işi tek başına yapmamıştır. Sahabesiyle beraber yapmıştır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Muhammedun Resulullah velezine ma'ahum. Bir de onunla beraber olanlar. Allah'ın resulluğunu yapar. Resulü'nün resulluğu yapar onunla beraber olanlar. işi hep beraber yaparlar ki o din tazelenmiş olsun, yenilenmiş olsun, eski haline dönmüş olsun. Yoksa bir yerde biri onu yapmaya çalışır, yaptığı şey bir köyü aşmaz, ona mücedi demek doğru değildir. Nasıl yeniledi, nereden yeniledi, nasıl yani? Ama insan böyle, insanlar sevdiklerine e, mücredil diyebilir. Sevdiğinden dolayı, ondan istifade ettiğinden dolayı. Ama bu vazifeyi veren Allah'tır. Dolayısıyla dinini onunla yeniler, işini yapan Allah'tır. Kulü sadece vesile eder. E, i̇nşallah e, Rabbini bilenler, Rabbini tanıyanlar, Rabbine iman edenler, müminler, hepsi bu vasıftadır. Hepsinin çabası, gayreti, Resulullah Efendimiz'in getirdiği o dini hurafelerden, buna beraber bid'atlerden temizlemektir, onu asli haline, suretine büründürmektir. Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle yaşadığını yaşayıp, bunu yaşamaya davet etmektir. Olmalıdır böyle zaten. Bu durumda hepsi beraber e, o işte ortak olmuş olurlar. Hep beraber o işi yapmış olurlar. Hep beraber onu kazanmış olurlar. Resulullah Efendimiz'in yakınlığını, teveccühünü kazanmış olurlar. Allah'ın yakınlığını, sevgisini kazanmış olurlar. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'in getirdiği emaneti yerde bırakmamış, taşımış olurlar. Emanete sadakat göstermiş olurlar. Emanete hainlik etmemiş olurlar. Bu bir kişilik, beş kişilik iş değildir. Bütün müminlerin bu vazifeyi yüklenmeleri gerekir. Bu vazifeyi yüklenmiş olanlar, gerçek manadaki Allah'a iman edenlerdir. imani anlayanlardır. İman edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir. Hayatını Allah'a, Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için vakfedenlerdir. İnşallah kardeşlerimiz de onu yapmaya çalışıyor zaten. Evet. Buyurun. Efendim Aynur Kara İstanbul'dan hocamızın nesatına ihtiyacım var dedi. E, du'a etmiş efendim. Sizinle görüşmek istiyorum. İnşallah müsait olduğumuzda e, kardeşlerimiz zaten e, iletirler. İnşallah e, görüşmek nasip olur. E, görüşmek isteyen kardeşlerimiz için bu böyledir. Evet, müsait olunca kardeşlerimizi e, arıyoruz, görüşürüz inşallah. Samsun'dan efendim yaşlı bir amca dağıtmak amacı amaçlı Kur'an-ı Kerim istemiş efendim. Evet. Bir de iki tane yaşlılar için büyük boy Kur'an-ı Kerim varsa hediye olarak alıp dağıtacakmış demiş efendim. Evet. Kardeşlerimiz hemen göndersinler. Adresi alsınlar, göndersinler. Evet. Evet. Hiç ilerideki mesajda adreslerini de göndermişler efendim. Evet. İnşallah kendilerine en kısa zamanda göndereceğiz inşallah. Efendim Iğdır'dan ismini vermek istemeyen bir izleyici var efendim. Eşim sürekli huzursuzluk çıkarıyor. Ne yapmalıyım demiş efendim. Evet. Eşimiz veya çocuğumuz veya anamız, babamız, kardeşimiz kim olursa olsun huzursuzluk çardığında o huzursuzluk onun kendi gönül alemindedir. Kendi içindeki kavgası dışarı taşıyor, dışarıda da huzursuzluğa çıkarıyor. Ama içinde bir savaş halindedir. Bu durumda onun yardıma ihtiyacı vardır. Mutlaka ona yardım etmeye çalışmak gerekir. İçindeki o savaşı, o huzursuzluğu dindirmeye çalışmak gerekir. O savaşın kazanılması gerekir. Nefsi de savaş halindedir, şeytan da savaş halindedir. İçinden çıkamıyor, o dışarı taşıyor. Bu durumda ona yardım etmeye çalışırken onun Allah'a dönmesini sağlamamız gerekir. Allah'a iman etmesini, Allah'a tevekkül etmesini, güvenmesini sağlamaya çalışmamız gerekir. Biz bir başlangıç yaptığımızda Allah yardım eder. Yoksa bu huzursuzluk çıkarıyor deyip onu kovmak, onu terk etmek, onu bırakmak, onu ciddiye almamak, yüz çevirmek doğru değildir. Onu biz bütün, bütün kaybetmesine sebep oluruz. Ona yardım etmek gerekir. Evet, önce sevgimizle, muhabbetimizle, yakınlığımızla, dostluğumuzu görmesi gerekir. Onu sevdiğimizi, onu düşündüğümüzü, söylediklerimizin onun hayrına olduğunu anlaması gerekir. Yani herkes iyinin, güzelliğin, doğrunun ne olduğunu biliyor. Neyi güzel biliyorsak. O şekilde ona yardım etmeye çalışmamız lazım. Bu şekilde inşallah ona yardım ederiz. O da kendini toparlar. Ama yardım edenler mutlaka Allah'tan yardım görür. Hangi sorunu, hangi sıkıntısı olursa olsun. Bir kul başka bir kula yardım ederken aslında kendine yardım ediyor. Kendisi Allah'tan yardımı hak ediyor. Evet, kardeşine yardım etmiştir, eşine yardım etmiştir veya insan kardeşine Komşusuna yardım etmiştir. Allah'tan yardımı hak eder. Her konuda Allah da ona yardım eder. Bir kul, Allah'ın bir kuluna yardım edince, yardım etmeye vesile olunca Allah ona yardım etmez mi? Allah da ona yardım eder. Allah'ın yardımını alabilmek için Allah'ın kullarına yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Böylelikle Allah'ın yardımını, Allah'ın sevgisini, yakınlığını kazanmış oluyoruz. Efendim Filiz Küçük, Muğla Fethiye'den sormuş efendim. Şu anki imsak geçerli midir? Şu anki imsak geçerli değildir. İmsağı Allah beyan etmiş. Şafak e, sökülürken, sökülmeye başlarken imsak vakti girmeye başlarken Allah ona siyah iplik, beyaz iplik dedi. Yani ufukta böyle e, siyah bir çizgi gibi, siyah bir beyaz bir çizgi gibi çizgi görünür. Şu andaki imsaka göre e, en az böyle 45 e, tabii farklı farklı şeylerde daha farklı oluyor. E, 45 dakika hatta yaklaşık bir saat daha e, ileridedir. E, kardeşlerimiz mesela ufuka bakıp Allah'ın vahyine göre eğer e, oruç tutsalar daha güzel olur, daha doğruyu olur. E, neden bunu söylemek gereğini duydum mesela. İmsak bittiğinde sabah başlıyor. Sabah namazının vakti girmiş oluyor. Eğer o vakit girmezse bu durumda sabah namazını gece kılmış oluyor. Sabah vakti girmeden sabah namazını kılmış oluyor. Yani Ramazan ayı boyunca Sabah namazını kılmamıştır. Sabah namazını gece vaktinde kılmıştır. Bu doğru olur mu? Doğru olmaz. Bu durumda bir sefer bile olsa zaten 2-3 dakika fark ediyor. Ramazan ayı boyunca. Bir sefer ufuktaki çirkiyi gözetlesinler. Evet, hangi şehirdeyse en az yaklaşık 45 dakika, 1 saat. Bazen 1 saatten daha fazla da oluyor. Yani o zamana kadar yiyip içebilirler. Ne zaman ki onu gördüler. Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayrılacak, iki çizgi birbirinden ayrıldı. O zaman da sabah vakti girmiştir. Sabah namazında o zaman kılmaları gerekir. Evet. Efendim, Kim söylüyor? Allah söylüyor. Bunun üzerine söz söylenmez. Yok yani Diyanet böyle söyledi, Faranca alim böyle söyledi, takvimde böyle yazıyor. Yok öyle şey. Allah'ın verdiği hüküm bellidir. Değil mi? güneşe göre verilmiştir. Güneşin doğuşuna göre verilmiştir. Onun için bizim de oraya bakıp, onu gördüğümüzde söyledim. Ramazan ayı boyunca 2-3 dakika fark ediyor. Saat hemen aynıdır yani. Bir 10 dakika önce, o çizgiden 10 dakika, 15 dakika önce yemeği, içmeyi kessinler. 15-20 dakika sonra da sabah namazlarını kılsınlar. Evet. Efendim aynı izleyicimiz kadınlar hastayken oruç tutabilirler mi diye sormuş efendim. Kadınlar kastayken oruç tutabilirler mi? Kadınlar kastayken oruç tutamazlar. Neden? Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamasını beğenmezsek, bu durumda Resulullah Efendimiz'i beğenmemiş oluruz. O uygulamayı nasıl yapmışsa bizim de onu öyle kabul etmemiz gerekir. Oruç tutmazlarsa, Tutmadıkları günler sayısınca sayıyı tamamlamaları gerekir. Sonra oruçlarını tutmaları gerekir. Ama e, kılmadıkları namazlarını kaza etmezler. E, e, namazın kazası olmadığı içindir bu zaten. Eğer namazı kılamıyorsa bu durumda orucu da tutamaz. O bir rahatsızlık olsa bile tutması doğru değildir. Resulullah Efendimiz'in uygulaması böyledir. Evet bir takım bir kısım alimlerimiz öyle söylemiştir. Allah ayet-i kerimede o bir rahatsızlıktır buyurur. Evet Allah rahatsızlıktır buyurduysa bununla beraber rahatsızlıktır, oruç tutulabilir diye e, söylüyorlar. O bir rahatsızlıksa Allah ayet-i kerimede ayrıca eğer hasta olursanız veya seferi yolcu olursanız bu durumda e, tutamazsanız orucu sonra orucu e, sayısını tamamlayın buyurmuş. Bize de düşen gönlümüzün rahat olmasıdır, ferah olmasıdır. Allah eğer Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler buyurduysa bizim de o kolaylığı kabul etmemiz lazım. Allah ben senin için kolaylık diliyorum, yok ben kolaylığı kabul etmiyorum demek edebe aykırı olur. Gönlün rahat olması gerekir. Biri diyebilir ki mesela kardeşlerimiz aynı şekilde oruç tuttuğumda rahatsız olmuyorum. Yani, Tutabiliyorum. Dese bile gene bu geçerlidir. Olması gereken şey nedir? Orucu tutmaz. Sonraki zamanda sayıyı tamamlar. Allah bunu seviyor. Resulü bunu seviyor. Gerisini de bakmıyoruz. Kendimize başka bir şey de çıkarmıyoruz. Başka bir şeye dönüp bakamıyoruz. O neyi söylediyse o güzeldir, o doğrudur diyoruz. Evet. Efendim aynı izleyicimiz Muğla Fethiye'den Filiz Küçük Efendim demiş, vuslat yolculuğu için bütün benlikten kurtulup anlattığınız gönül bağını nasıl kurabilirim demiş efendim. Bir de ayrıca demiş, hocamızın sohbetlerini bir aydır izliyorum. Hocamıza tabi olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hocamızı tanımak istiyorum demiş efendim. Evet. Ee, zaten sohbet ettikçe tanışıyoruz. Sohbetleri arkadaşlar dinledikçe tanışmış oluyoruz. Onlar bizi tanımış oluyor. Konuşan gönlünde ne varsa onu konuşur, onu akıtır. Bununla beraber kardeşimizin kardeşlerimizle tanışması gerekir. Onlarla görüşmesi gerekir. Onlarla o fikir alışverişinde, bilgi alışverişinde, manevi alışverişte bulunmaları gerekir. Böylece daha iyi, daha güzel tanışmış oluruz. Uyumak için, tabi olmak için zaten internette İnternet ders kağıdı vardır. Onu çekmeye başlarlar. O gönül bağını kurmak içindir. Gönülün beraber olması içindir. Sonra yolculuk devam eder. Evet, baştaki soru neydi? Evet, ustad yolculuğu için bütün benlikten kurtulup anlattığınız gibi evet. gönül bağını nasıl kurabilirim demiş bir insanın bunu tek başına yapması asla mümkün değildir. Mutlaka bunun da bir yolu, bir yordamı vardır. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Yani yağmuru yağdırırken yağmura rahmet diyor. Onu buluttan indiriyor. Manevi olarak da bütün nimetleri, evet imanı, hikmeti, ilmi e, gönülden veriyor. Onu diri bir gönülden almak gerekiyor. Mürşid-i bunun için vardır. Ona tabi olurken Allah'a vasıl olmak için, Allah'a yakın olmak için, bütünüyle varlığından, benliğinden, vehmi olan, hayali olan benliğinden kurtulup hakiki varlığına kavuşmak için, Allah'ın nefreti, ruha kavuşmak için tabi olunur. Zaten mürid demek, irade eden demektir. Neyi irade etmiş? Allah'ı irade etmiş, Allah'ı dilemiş. Onun için o vesileye sarılıyor. Rabbini irade edip, dileyip, onu kazanmış olan, aynı zamanda kazandırabilecek olan, vasıftaki insana mürşidi kamilleniyor. Onunla beraber olurken, o benliğinden kurtulup, Kendini bilmek, kendini bulmak için tabi oluyoruz. Aynı zamanda Rabbini bilip, Rabbini bulmak için tabi oluyoruz. Bunun için o tabiyet gerekiyor. O beraberlik, gönül beraberliği gerekiyor. Bunun için de kardeşlerimiz sohbetleri dinlerken, zaten her biri mutlaka kendi üzerinden bunu anlar ve tadar. Gönlünü açtığında, dinlediğinde, anlamak istediğinde, Rabbini tercih ettiğinde Allah'ın onlara ikram ettiğini görür. Ha böyle birebir dinlemiş, ha televizyondan sohbeti dinlemiş, o fark etmiyor. Allah o manayı, o maneviyatı çünkü o kelimenin içine koymuştur. Kelimeyi söyleyen önemlidir yalnız. O kelimeyi söylerken eğer gönlündekini içine koymuşsa o Söylenen kelime kulağa değil, yere yani kulaktan aynı zamanda gönüle iniyor. İçindeki kelimenin içindekiyle beraber. Ama o kelimeyi söyleyen bir başkası kendi gönlündekini onun içine doldurmuştur. Kelime aynı de olsa aynı tesiri göstermez. Aynı manayı vermez ona. Aynı o muhabbeti vermez. Farklıdır. Onun için ee, Hz. İsa ölüyü diriltirken kum ve diyordu. Allah'ın izniyle kalk. Ama herkes söyleyebilir. Ölü diriliyor mu? Dirilmiyor. Söyleyen dil önemli. Söyleyen gönül önemlidir. Allah'ın onu kabul etmesi önemlidir. Ondan onun üzerinden ikram etmesi önemlidir. Ayetlerin kendisinde dirilmediği biri konuşursa ayeti söylüyor ama o ayetin içi boş. Kendi gönlündekini o ayetin içine doldurmuş, o kelimelerin içine doldurmuş. Ama kendisinde eğer birini, eğer Allah'ın ayetleri dirilmişse, canlanmışsa onu canlı olarak verir. Onun için o kelimeler imanı arttırır. Ama bir başkası okuduğunda iman artmıyor, arttırmıyor onu. Allah aklınızı kullanın dedi. Siz ahletmez misiniz, düşünmez misiniz, ne de az düşünüyorsunuz. Allah akıl vermiş, onu sonra kadar kullanmalıyız. Kullanmamız gerekir. Kullandığımızda anlarsın. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, bunu kimden almamız gerektiğini, dinimizi kimden öğrenmemiz gerektiğini, imanı kimden öğrenmemiz gerektiğini, Allah bizim gönlümüze vahyeder. O her anda bizimle beraberdir. bunun için yaratmış. Hiç ona öğretmez mi? Öğretmese hiç yakışır mı? Onun için hiç kimse ben anlamadım diyemez. Aklını kullanan hiç kimse. Kullanmadıysa zaten anlayamaz. Aklını kullanmıyor. Evet. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah. Evet. Zekatla ilgili bir soru var efendim. Evet. Bizim yüz bin TL paramız var demiş efendim. Evet. Ne kadar zekat ediyor Erdal demiş efendim. Evet, zekat kırta 1'dir biliyorsunuz. Kırta 1 demek, iki birçok demektir. Yani 40 bin, e 1000, ikinci 40 e de bir daha 1000, geri kaldı 20, ona da 1000'in yarısıdır. yaptı iki birçok. Yani 2500. Böyle mi oldu? Evet efendim. Evet. Bu, en az <gülüyor> Bu en azıydı Osta. Bu en azıydı. Hazreti Ali Efendimiz'e sormuş biri, benim ne kadar zekat vermem gerekir dediğinde ne buyurdu? Senin için mi yoksa benim için mi dedi. Adam dedi ki, nasıl yani zekat ayrı ayrı midir sizin için ya da bizim için? Evet dedi. Senin için kırklar bir dedi, benim için hepsi dedi. Neye göre hepsi? Sana... İnfak olarak neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını, Evet ihtiyaçtan fazlasını Böyle olunca hepsini vermiş olur. Elbette ki farz olan, şart olan, olmazsa olmaz olan, en az olan 40'da bir. Yani yüzde iki birçok. Evet. Elbette ki bu paraya göre böyledir. Diğer mallara göre durum değişiyor. Yani buğdaya göre, arpaya göre, kurmaya göre ya da büyük baş, küçük baş hayvanlara göre durum değişiyor. Evet. Efendim Halil Boskurt demiş Efendim abdest aldıktan sonra sigara içip namaza durmak doğru mu demiş Efendim? Herhangi bir mahsuru olmaz, namaza herhangi bir zararı olmaz. Ama asıl olan e, ne yapılması gerekir? Elbette ki Allah ayet kelimede kerimede buyurdu, Her secde yerinde, yani her secdeye durduğunuzda en güzel elbiselerinizi giyin, zinetinizi takın, süslenin. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun, tertemiz ol, pırıl pırıl ol. Bu durumda dişleri temizlemek gerekir, ağızı çalkalamak gerekir, misvaklamak gerekir, fırçalamak gerekir. Yani temiz olsun diye buna beraber namaza herhangi bir zarar vermez. Namaz için herhangi bir sorun olmaz. Ama süslenmede, temizlenmede eksiklik olmuş olur. Evet. Efendim Ayşun Akkaya bir de benim bir sorum olacak demiş efendim. Sağlıklı bir kişinin oruç borcu yok ise, mesela 30 günden fazla ise o kişi tutamam diyerek parasını verebilir mi? Ya da ne yapması daha uygundur? Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet demiş. Tutamam diye korkuyor ve endişe ediyorsa. Yapılması gereken şey ne kadar oruç borcu varsa hepsinin fidyesini vermektir. Sonra tutmaya çalışmaktır. Evet, Tutabildikçe tutmaya çalışır. Aynı zamanda öncelikle hepsinin fidyesini verip sonra tutmaya çalışmaktır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Yani siz kendinizden gönül itibarıyla ne hayır yaparsanız Allah onu kabul eder. Yani hem oruç tutup hem fidye verebilirsiniz. Buna beraber sadece oruç tutabilirsiniz, tutamıyorsanız sadece fidye verebilirsiniz. Ama hem oruç tutup hem fidesini vermeniz sizin için elbette ki daha güzeldir. Gönülden yapılan hayrı Allah kabul eder buyurdu. Bizim de o fidyeyi vermemiz gerekir. Sonra? Oruç tutmaya çalışacağız, tutabildiğimiz kadarıyla. Mesuliyet geçmiş olur yani. Evet. Efendim, Mehmet Emin Irmak da oruçla ilgili Selamünaleyküm demiş hocam, Allah senden razı olsun. Aa. Benim bir sorum olacaktı. Ben bir gün oruç tuttum, o günde iftara kadar çok halsiz düştüm. Annem durumumdan dolayı endişelendiği için halsiz düşecek düşeceksem tutmamam gerektiğini yazdan sonra tutabileceğimi söyledi. Ben de ona hak vererek tutmadım. Acaba yaptığım doğru muydu? Demiş efendim. Bir de sormak lazım. Acaba annesi doktor mudur? Olabilir tabii. Eğer sağlık açısından bir sorun, bir sıkıntı oluyorsa, sıcaktan dolayı ya da günün uzun oluşundan dolayı sadece halsiz düşmek yetmiyor. Belki ilk gün olduğu için öyle halsiz düşmüş olabilir. Zaten normalde böyle e, üç gün, dört günden sonra vücut e, alışmaya başlıyor, daha rahat geçiyor. E, böyle bir iki gün, üç gün eğer biraz daha dikkatli olursa, kendini yormazsa bünye bunu alışır, daha sonra sorun sıkıntı olmaz. E, buna beraber bir sorun, bir sıkıntı olursa, rahatsızlık gibi e, eğer herhangi bir durum meydana gelirse, oruç zaten yiyebilir, tutmayabilir, sonra tutabilir. E, herkes kendini daha iyi biliyor. Yani, e, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Fetva verenler sana fetva verse de, sen fetvayı kendi gönlünden iste. Herkes kendini biliyor, durumunu biliyor. Yani zarar mı görür, fayda mı görür, onu biliyor. Onun için e, kendimize bakacağız. E, bir iki sefer daha eğer oruç tutmaya çalışırsa, bunu anlar. Eğer gerçekten bir sorun varsa, sonra tutabilir. Ama bir sorun yoksa, alışkanlıktan dolayısa alışır iki üç günde alışır sonra ona oruç kolay gelir evet. efendim Canan diye bir izleyicimiz Selamünaleyküm efendim Aleyküm. ayrı kalmak zorunda olduğumuz ve manevi olarak da çok sevdiğimizin hasretine nasıl dayanabiliriz Allah razı olsun demiş efendim evet aşk insani pişirir muhabbet insani pişirir hasret insani pişirir insani o sevdiğine hasret duyduğuna Manevi olarak yakın eder, beraber eder. Onun gönlündekini almamıza vesile olur, sebep olur. Benliğimizin erimesine vesile olur, sebep olur. Bu şer bu hayırdır. Onu arttırmak gerekiyor. O zaten arttıkça elbette ki Allah bunu görüyor ve bunu biliyor. Bir de bakarız ki o aşkımız, muhabbetimiz, hasretimiz, Perdeleri yakmış, Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırmış manevi olduğundan dolayı. Manevi sevgi olduğundan dolayı. Mecazi sevgilerse insanı kendi kendisinden, manevitinden perdeler yalnız. Yani i̇kisi böylesine birbirinden farklıdır. Biri aradaki perdeleri kaldırır, Allah'a yaklaştırır, öteki ise tam tersine uzaklaştırır. Buna sevilmek lazım, şükretmek lazım. Allah mutlaka muameleyi en güzel yapandır. Onun muamelesini de sevmek lazım. Ne demişti Yunus Emre? Hamdım, piştim, yandım. Önce insan hamdır, sonra pişer. Ateş olmayınca pişer mi? Aşk ateşi olmadan, muhabbet olmadan, hasret olmadan pişmek mümkün müdür? Yok. Sonra onu pişirir, sonra, sonra yanar, yakar onu, benliğini yakar. Allah ile arasındaki perdeleri yakar. Bu gereklidir, bu lazımdır. Bu bir derttir ama dermanın da kendisidir. Hem dert hem de dermanın kendisi. derdemize derman olan da o aşk, o muhabbet, o hasrettir. Ne diyoruz? Allah mübarek etsin diyoruz. Evet. Efendim bir soruyla beraber izniniz olursa bir ara vermek isterim. Tamam. İbrahim Özer, selamünaleyküm aleyküm hocam sizin sayenizde karanlıklardan çıkan biri olarak sorum Allah dilemedikçe doğru yola yola giremiyoruz. Gönlümüzü Rabbimize çeviremiyoruz. Burada kula düşen nedir? Allah razı olsun demiş efendim. Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz. Buna beraber Allah kurunun dilemesiyle diliyor. Kurunun dilemesiyle diliyor. Yani yaşa men yaşa Fiili çift taraflıdır. Kul diler, Allah da diler. Kul dilemez, Allah da dilemez. Nasıl ki iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Ba dilemek kuldan yanadır. Kul iman etmeyi dileyince Allah imanı verir. Kafir olmayı dileyince Allah onu küfürde bırakır. Onun tercihine göre muamele yapar. Onun için yaşa fiili çift taraflı fiildir. Yani bir tarafı Allah'a ait, bir tarafı kula ait. Kul diledi mi, Rabbi diliyor. Rabbinin kulu için dilemesi sadece hayırdır, sadece nimettir, sadece güzelliktir. Buna beraber ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Yani kul küfürde kalırsa Allah ondan razı değildir. Ama onu küfürde de bırakır. Tercih kula aittir. Kul, ebedi hayati için bu böyledir. Allah'ın rızasını kazanmak için, Hazreti insan olmak için, Allah'a dost olmak için tercih tamamen kula aittir. Kul tercihini yapıyor. Allah da onun tercih ettiğini, onun için tercih edip muameleyi öyle yapıyor demektir bu. Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz. Kul diliyor ama kulun bir gücü yok. Kul dileyince Allah kulunun dilemesiyle diliyor. Onun dilediğini onun için diliyor. Ve bunu ikram ediyor ona. Kul dilemeyince siz dileyemezsiniz. Ne demektir ayrıca? Yani ben seni sevmeyince sen beni sevemezsin demektir. Ben sana imanı ikram etmeyi dilemeyince sen dileyemezsin demektir. Bütün güzellikleri ben senin için dilemişim. Sen bu güzellikleri dilediğinde alıyorsun. Ama ben senin için güzellik dilediğim halde sen bunu dilemeyip tam tersini de, küfrü de şirkiyi de dileyebilirsin. Dileyince seni orada bırakırım dedi. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.